Bismihi subhane, Afyon mahkemesinin bizi ittiham etmesine karşı itiraz namenin tetimmesidir. Bu itirazımda muhatabım Afyon müddeisi ve mahkemesi değil, Belki başka yerlerdeki müddey umumilerin ve muhbir ve taharricilerin yanlış ve nakı sabıt nameleriyle burada ve sorgu dairesindeki acıb vaziyeti aleyhimize çeviren Garazkar ve veham memurlardır. Evvelen, aslu faslı olmayan, ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka bir maksatları bulunmayan biçareleri, o cemiyetin naşiri veya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş ve okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğunun kat'î bir hücceti şudur ki Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Duzinin vesaire zındıkların o muzır eserlerini okuyanlar, hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturiyle suçlu sayılmadığı halde, hakikati Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olanlara güneş gibi bildiren risale-i nuru okumak ve yazmak bir suç sayılmış ve hem yüz risale içinde yanlış mana verilmemek için mahkemelerin teşhirlerinden evvel. Mahrem tuttuğumuz iki-üç risalede yalnız birkaç cümlelerini bahane gösterip ittiham etmiş. Halbuki o risalelerden biri müstesna, Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış, yalnız bir tek tesettür risalesinin bir-iki meselesine ilişmiş ve müstesnasının hem istidamda ve hem itiraznamemde gayet katî cevabı verildiği, ve elimizde nur var, siyaset topuzu yok diye Eskişehir mahkemesinde 20 veciyle kat'î ispat edildiği ve Denizli Mahkemesi bila istisna bütün risaleleri tetkik etmiş, hiçbirisine ilişmediği halde, o insafsız müddeiler, o iki-üç risalenin üç-dört cümlelerini bütün Risale-i Nura teşmil edip, hatta dört sayfeli zülfikarı iki sayfa için müsadere eder gibi Risale-i Nuru okuyan ve yazanı suçlu, ve beni de hükümet ile mübareze eder diye ittiham etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki, bu on seneden ziyadedir ki, iki reis ve bir mebustan ve Kastamonu valisinden başka, hükümetin erkanını, bükelâsını, kumandanlarını, memurlarını, mebuslarını kimler olduğunu kat'î bilmiyorum ve bilmeyi de merak etmemişim. Yalnız bir sene evvel bir iki zat benim ile alakadarlık göstermelerinden beş altı erkanını bildim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübareze ettiği adamları tanımasın ve bilmeyi merak etmesin ve dost mu düşman mı diye karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin. Bu hallerden anlaşılıyor ki bilirtizam herhalde beni perişan etmek için gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir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 Eğer zahiri idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına, adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar. Kat'î biliniz ve titreyiniz ki, siz idam-ı ebedi ile ve ebedi haps mümferit münferit ile mahkûm oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatinin elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi, insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zarurisi ve kat'isidir. Acaba, bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetler ile bulduran Nuru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 bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez. Haydi böyle de olsa, madem bu yirmi senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor. Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur. Elbette, adliye kanunu ile bizleri mes'ul etmezsiniz. Son sözüm, hasbiyallahu la ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîmdir. Sayit Nursi Denizli beraatimizden sonra 3 sene münzevi ve siyasetten alakasız olduğum halde Afyon hapsini netice veren bu yeni hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi 3 mahkeme ve 3 ehli vakufun ve Ankara'nın 7 makamatında ve adliyelerin elinde iki sene Risale-i Nur tetkikten geçtiği halde ittifak ile hiçbiri muhalif kalmadan hem umum risalelerin beraatine hem Said ile beraber 75 arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde, yeniden evrak-ı muzırra gibi o risalelere el uzatmak, ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi, beraetten sonra üç buçuk sene, Emir Dağı'nda münzevi, garip, kapısını hem dışarıdan kilit, hem içeriden ile kapayan ve yüzde bir adamı zaruri bir iş olmadan yanına kabul etmeyen, ve yirmi seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak gelip Arabi evradından ve başındaki levhayı imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadıkları halde bu eziyetin verilmesi ne derece hilafı kanun olduğunu zerre kadar insafı bulunan anlar. üçüncüsü mahkemede dediği gibi yetmiş şahidin tasdikiyle yedi sene harbi umumiyi bilmeyen ve merak etmeyen ve sormayan ki, şimdi on senedir aynı halde bulunan ve yirmi beş seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri اعوذ بالله mineşşeytanü ve siyase deyip, siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene işkenceli sıkıntılar çektiği halde, ehli siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için, bir defa istirahatı için hükümete müracaat etmeyen bir adama, dehşetli bir siyasi gibi ve siyasi entrigacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını vasıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı vermek hiçbir kanuna muvafık gelir mi zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak dördüncüsü Eskişehir Mahkemesi'nde 6 ay etkikten sonra sebebi de cemiyetçilik tarikatçılık olduğu ve o evham bahanesiyle büyük reisin ona şahsi ile onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde, cemiyetçilik ve tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip, yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan tesettür risalesini bahane ederek, kanun ile değil de yalnız kanaat-ı vicdaniye ile yüz şakirt içinde beş on şakirde altışar ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört buçuk ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahaneyle yirmi senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber, Ankara'nın ağır ceza mahkemesine beş sandık kitapları gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar, Ankara ve Denizli mahkemelerinde tetkikten geçtikleri halde, o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik, tarikatçılık vesaire bahaneler cihetinde beraat kararı verip, o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve sayidi arkadaşlarıyla beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir adam tarzında onu iddiam etmek, ve adliye memurlarını onun aleyhinde tarikat noktasında sevk etmek, ne kadar kanunsuz olduğunu, insaniyeti sukut etmeyen bilir. Haşiye, Nurların esası ve hedefi, imanı tahkiki ve hakikat-ı Kur'aniyedir. Onun için üç mahkeme tarikat noktasında beraat vermişler. Hem bu yirmi senede hiçbir adam dememiş, Sait bana tarikat vermiş. Hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek, Sebebi mes'uliyet olamaz. Hem gizli münafıklar, hakikat İslamiyet'e tarikat namını takıp, bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı, galibane mukabele edenler, tarikatla ittiham edilmezler. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslamiyet cihetinde bir uhrevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına, üç mahkeme hüküm vermişler. O cihette beraat ettirmişler. Beşincisi, benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Hatta en şiddetli bir garaz ile bana zulmeden bazı fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile de mukabele eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddların, ya peder ve validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evladı gibi masumlara maddi zarar gelmemek için, o dört beş masumların hatırına binaen, o zalim gaddlara ilişmiyorum. Bazen de hakkımı helal ediyorum. İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki, idare ve asayişe katiyen ilişmediğim gibi, bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki, üç vilayetin insaflı zabıtalarının,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 ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hatta gayet kıymetli ve antika ve mucizeli Kur'an'ını ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra gibi toplamak acaba hangi kanun müsaade eder böyle asayişe hüsnü ahlak ile hizmet eden dindar binler zatları evham yüzünden idare ve asayiş aleyhine zorla sevk etmek hangi maslahat icabıdır altıncısı bundan 30 sene evvel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 ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler katî bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade Hüsnüzan ve tebecüh nas ve şahsını medhü senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki husnuzanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırını kırması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 onun rızası olmadan bazı dostları, uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip, met etmeleri, bir makam vermeleri ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle ve Kütahya'ya hiç mektup göndermediğim ve benim imzamı taklit ile yazılan ve medarı mesuliyet tevehhüm edilen bir mektub ile ve kimin yazısı bilinmeyen,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 onun ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmeye hangi kanun müsaade ediyor? Vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin meşruiyetine serbestiyet kanunu ile erişilmediği halde üç mahkeme medare mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayatı içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki bir noktayı istinadı olan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 Kıymetli eser diye Diyanet Kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asâ-i Musa gibi ki kabri Peygamberi Aleyhissalatu Vesselam üzerinde alamet-i makbuliyet olarak Asâ-i Musa mecmuasını hacılar gördükleri halde nur edzalarını evrak-ı gibi toplayıp mahkeme eline vermek acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi? yirmi iki sene sıkıntılı sebepsiz bir nefiden sonra tam serbestiyet verildiği halde, binler akraba ve ahbabı bulunan, doğduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti, kimsesizliği tercih ederek, ta ki dünyaya ve hayat-ı ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatın hayrını bırakıp, odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir hâlet-i taşıyan ve 20 sene hayatının şehadetiyle, ve binler Türk kıymetler zatların tasdikıyla, dindar, muttaki bir Türk'ü, lakayet çok Kürtlere tercih eden, hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan bir Türk kardeşini yüz kürde değiştirmediğini ispat eden, ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve camiye gitmeyen ve 40 seneden beri bütün kuvvetiyle bütün asarıyla İslamiyet'in uhuvetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve Türk milleti Kur'an'ın bayraktarı ve Senayi Kur'aniye'ye mazhar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde geçiren bir adam hakkında sabık vali resmi lisan ile ihanet için propaganda yapmak ve dostlarını ürkütmek için o Kürt'tür siz Türk'sünüz o Şafiidir siz Hanefisiniz deyip herkesi ürkütüp ondan çekindirmeye çalışması ve 20 senede ve iki mahkemede tarzı kıyafeti değiştirilmeye mecbur edilmeyen ve şapka yarı askerin başından kalkmasıyla beraber münzevi bir adamın zorla başına şapka giydirmeye cebretmeyi hangi maslahat hangi kanun buna müsaade eder Dokuzuncusu, çok mühimdir kuvvetlidir fakat siyasete temas ettiği için sükût ediyorum haşiye İslam hükümetlerinde Hristiyan ve Yahudi bulunması ve Hristiyan ve Mecusi hükümetlerinde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki idare ve asayişe bilfiil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. hem imkanat medar mesuliyet olamaz yoksa herkes bir adamı öldürebilir diye Herkesi bu imkanat ile mahkemeye vermek lazım gelir. Onuncusu, bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı ve yalnız manasız evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ve hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükût ediyoruz. Böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karşı yalnız Hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Sait Nursi